Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin gençliği ve evliliği. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz 8 yaşındayken dedesini de kaybetti. Anneden, babadan ve son dededen yetim kaldı amcası Ebu Talib'in evine yerleşti. Ebu Talib peygamberizin babası ile ana baba bir kardeşti. Ebu Lef amcası onun annesi ayrıydı ama. Yani baba bir kardeşti onlar. Ebu Lef Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne karşı çok bir sevgi besledi. Ona Rabbim bu sevgiyi verdi. Çok bunlar dikkat etmiş kendisi de. Ne zaman Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sofrada yeme önce başlarsa o yemek boluk olduğunu görüyormuş. Eğer Ebu Talib'in kendisi ya da diğer çocukları <gülüyor> önce yemeğe başlarlarsa, yemekte beket olmayıp, yemek çabuk tükürülmüş, yetmemiş bile. Bunun için şöyle yapardı, sofra kuruldu mu, çocukların durdururdu, Yağ Muhammed yavrum baş ederdi, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri besmele çekerdi, sahne başlardı, yemek az olduğu zamanlar bile, o kadar doydukları halde yemek artarmış yine. Yine bu tarihin dikkatini çeken bir konuda sabahları gerek kendisi, gerek çocukları. uykudan kalktıkları zaman gözleri kapalı, yarı çapaklı, yüz başları karışık kalkarlarmış. Peygamber Aleyhisselatü kalktığı zamanları çocuk olduğu halde Sanki uyumamış gibi zinde kalkardı. Peygamberimiz Maddeleri henüz daha 8 yaşındayken Mekke mükerremede ve çevresinde yine bir kıtı başladı. Bunun tabi kökeni de kuraklık. Gökten yağmur inmeyince otlar kurudu, bir ekin alamadılar, Hayvanlar sütü kesildi. Mekke halkı çok sıkıştırma geldiler. Dediler ki Ebu Talib'e ya Ebu Talib sen der Mekke'nin reisisin. Ne olur gel bir dua ederim bakalım Kabe'nin yanında dediler. Ebu Talib Peygamber'in tuttu elinden tuttu. Onu da yanına aldı. Kabe'ye geldiler. Ebu Talib tabi o zamanki o zamanki adetlere göre işte dua ediyor Allah Teala'ya. insanlar duacı yollar, Çocuklara, kadınlar ağlaşıyorlar. Çok kötü olmuş. O kadar dua ettiler ama ne buz geldi gökyüzüne, ne yağmur yağdı. Öyle vakti hava çok sıcakmış. Bir ara peygamberler ise Medine'de yaklaşık yaşında 50 olmadan bir elini kalıbı peygamber böyle. İşte pam pam işaret şu Hemen o anda bir bul geldi kabın üzerine. Hemen o anda buz geldi. Biraz buz geldi. Ve birdenbire bol bol yağmur yağdı. Birdenbire Mekke-i Mükerreme'ye bir bolluk gelmeye başladı. Ebu Tavuk'ta bunlar da gördüğü için Peygamber karışı daha sevgisi attı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükeremede yalnızdı ama. Evet yaş henüz daha sekizi geçmişti. Işte 12'ye doğru yaşlı gidiyor. Fakat Mekke'ye mükeremede yalnızlık garipti. Tabi annesi yok. Babası hiç görmedi. Derisini kaybetti. Yaşlıkları ile de anlaşması imkansız Peygamberimiz'de. Tabii yaşlıkları, çoluklar koşuyorlar, oynuyorlar, güreşiyorlar, bir şey bir şey yapıyorlar, altlayıp zıplıyorlar, onlar için normal, doğal onlar için. Ama bir peygamber namz ediyor Aleyhisselam Hazretleri için. Tabii bunlar doğal değil. Çoluklara bakıyor, yaşıtlarına bakıyor, bir koşuşma, birbirine koşma, yarışmalar, atlamalar, güreşme, şunlar bunlar, ya bir de sonuca bakıyor. Hepsi bomboş şehirler. Orada kalıyor. İnsan buluşmuyor adıldı. Tefeküre dalıyor. Kenara şekli oturuyor. E, tabii yaşıdır onu tatmin edemiyorlar. Edemezler tabii. E, kimle görüşsün? Bir tek amcası Ebu Talip onun halini anlıyordu. Yengesi Fatıma'ydı. O da anlayamıyordur halini. Seviyordu, onu iyi gözetliyordu. Ama halini anlayamıyordu. Bir tek amcası Ebu Talib, Peygamberimizin halini anlıyordu. Onunla devam ilgiliniyordu. Her zaman beraber onunla beraber. Peygamber Menezesi 12 yaşına gelince, amcası Ebu Talib, Şam'a gitmeye karar verdi. Ticaret için. Demek deve kervanıyla. Peygamber duydu bunu. Geldi, o bükük. Amca, duyduğuma göre Şam'a diyecekmiştin. En aşağı üç ay sürüyor bu yolculuk ama. Gitme, gelme, orada kalmalar üç ayı buluyor. Peygamber ki amca, duyduğuma göre Sen Şam'a diyecekmiştin. E, beni kim bırakacaksın? Bak yavrum Muhammed'im dedi, bak işte yengem burada, bak, e, bak senin kardeşlerim burada, şunlar bunlar var, yani oğulları. Fakat peygamberler tabii tatbiyen diyor peygamberler, tatbiyemiyor edemiyor. Garip senin çok, gözü yaşardı, amca ne olur ben de götür Şam'a. Dedi, yavrum Muhammed'im, sen bu güneş ısıran dayanamazsın, diyor, çöre dayanamazsınız 3 ay dedi. Çöre tabi, yazın gidiyorlar Şam'a. Kışın yemeğe gidiyordur kereler Sen bu yaz aylarında söğür ve çöğür dışında dayanamazsın buyururdu. Hazırlığı başladı. Tabi kervana katan katılıyor. Yani deve konvoyu kervan deniyor buna. Baya büyük kalabalık oldu. Tam artık kervan yola çıkacak. Peygamberimiz geldi Aleyhisselam adetleri. Amcasının devisinin yola yapıştı. Ağlamam başladı. Amca, sen de olmasan ben burada çok sıkılıyamıyordu. Kimseyle konuşamıyorum, görüşemiyorum, canım sıkılıyor, ağlama başladı. Bunun üzerine tabi Amca Ebu Talib'in de herhalde kalbi yumuşadı o anda. Peki yavrum Muhammed'in dedi. Ben senin sağlığın iş gitmeni istemiyordum. Bazen bu kadar ağlıyorsa arkamdan, Ondan gel gitmeyin sen dedi. Peygamber'in aldığı Aleyhisselam Hazretleri'ni de yola çıktılar. Hava çok açacakmış çölde. Ebu Talip korkuyor Peygamber güneş çarptı bir şey olmasın yolla diye. Arada bakıyor peygamberimiz durumuna bakıyor. Diğer insanlar yanarken, üstleri terlerken, Peygamber'e bakıyor, ne terliyor, ne yüzü kızarıyor, yanıyor. Dikkate baktı, Peygamber'in tam başı ucunda alçaktan beyaz bulut gidiyor devamlı. Kervan nereden dönüştün, bulutlarını takip ediyor, ama Peygamber'in başı ucunda. Küçük bir bulut, beyaz bir bulut gidiyor. Devam et Peygamber Alisa Mazretleri gidiyor. Ebu Talib tabi bu durumu görünce zaten Peygamberimize karşı ilgisi çoktu. Yani Peygamberimizin normal bir insan olmadığını insan üstü onda özellik olduğu zaten fark eder kendisi. Bunu da görünce daha ilgisini çekti. Kervan gele gele Şam'a yaklaşınca Şam'ın güneyinde meşhur bir kasaba vardı. Buzra diye. Buz yani S ile Bursa değil. Buzra diye bir kasaba vardı. Meşhurdu çok. O gün için Şam'ın güneyinde kervan her zaman oraya gelirmiş. Yine karvan. Öğle sıçra az geçmişti. Öğle ikinde arasında yine keravan o bu sıra kasabasının dışına geldi. Orada bir ağaç varmış. kuru ağacı. Ama ağaç kurumuş epeyde. Oraya konakladılar. Yani o gün orada kalacaklar. Gece dinlenecekler. Savaş edecekler. O bu sıra kasabasında bir manastır varmış. Manastır rahiplerin kaldığı yer. O gün için Hristiyanlık'ta iki sınıf vardı. Papaz ve ruhban diye. Ruhban sınıfı, o günün için ruhban sınıfı halktan kopmuş, içten kopmuş, böyle bir manastıra bir yere kaparmış. O gün için Allah'a, ibadet meşgulun kişilere bulundu. Genelde bu ruhbanlar Üstatta üste yetişme bunlar. Yani papaz gibi İncil okuma değil bunların daha ziyade. Böyle üstattan üstada el yazma oyünkü İncil'lerle çenkiştiler. Yani bunların yolları daha doğru idi, Daha bir kişiydi bunlar. O dönemde de bu Busra kasabasında bir rahip varmış. Adı Cilis iken adı Bahire'ye dönüşmüş. Yani bahire bir dinin anlamına geliyor. Çok kültürü fazla, manevi olarak. ilmi fazlaymış. Yani o gün için krallar bile onun ziyade gelirlermiş. Öyle kerame sahibiymiş kendisi gerçekten. Üstün bir kişiymiş kendisi. Adı ciris iken, adı Bahira. Yani küçük bir deniz anlamına geliyor. O hale gelmiş. İşte nasıl ki biz bugün mesela Artık Hazim Peygamberin gelin yakır olduğunu bugün bir seziyor olsak, onlar da o gün için artık son Peygamberin gelmesinin yakır olduğunu seziyorlarmış onlarda. Çünkü İncilde, Terafta bunlar geçtiği için, ayrıca Hazim Salih sen bazı özel bu konuda müjderi olduğu için, bunlardan bilerek bu Bahire artık Hatemül Enbiya'nın son peygamberin yakın olduğunu biliyormuş. Ve bu son peygamberin de Mekke'de zulür edeceği sonra oradan kavim tarafından çıkarılacağı hurmalı taşı bir yerleşeceği taybe. eski isminin Tayyip'eydi on da bunlar biliyorlardı. Bu da bazen marastın tarasını çıkarmış etrara bakarmış. Mekke'den gelen kafirelere bakarmış kervanlara bakarmış acaba son peygamber on arasında olabilir mi diye yine o gün Behire manastırın tarafından çıkmış öyle tefekküre dalmış yer gücü uzaklara bakıyor uzaktan bir kum tozunun hafif esintediğini görüyor kervan geldiğini fark ediyor dikkat ediyor oraya Hava her tarafı açıkmış o gün. Güneş her tarafı yakarken bakıyor kervanın üzerinde küçük bir beyaz bulut var kervanın üzerinde. Kervan tabi yol güzergahı gereği sağa sola kırılırken de buluta bakıyor, kervana bakıyor. Bulut da kervana tabi bağlı. Aynı yol takip ediyor güzergahını bulutta. Bunun üzerine işte son peygamberin bir alameti bu diyor. Üzerinde bu gelecek. Bu diye anlıyor bunu. Bunun üzerine daha dikkatice bunları izlemeye başlıyor. İzlemeye başlıyor. Ve bu kervan gele gele işte bu bu sıra kasabasının hemen dışında ağacın altına konaklıyorlar. Ebu Talib orada kafileri iyisi kendisi. Onun izni emriyle duruyorlar. Ağaç oraya konekliyorlar. Ağaç kuru bir ağaçmış. Behir ağaca bakıyor. Ağaç birden yeşeriyor. Yeşeriyor ağaç. İkinci aramette bu diye anlıyor. buluta bakıyor. bu bulut tam orada duruyor. bu gitme şimdi. Orada duruyor. Sevinişini şimdi. Behir'e şimdi. İşte inşallah aldanmamışımdır diyor. Bu de ağaç altında son peygamber var. Ama daha peygamber olmamış olabilir. Ama peygamberin vücudu, vardı demek dünyaya gelmiş, orada bulunuyor. Hem aşağı iniyor telaşta ve ee, yandakilere onlara emir buyuruyor. Çabuk bir ziyafet hazırlayın. Ben bunları daha edeceğim diyor. Hemen acele onlar. Bir şey hazırlıyorlar. Bir adamını gönderiyor. Geliyor. Kim kafeleri ise, Evet halim bu diyorlar. E, Size diyor, belki hepinizi Yemen davet ediyor, bu hepinizi diyor. Buna tabii şaşırıyorlar, çünkü o gün için Araplar hele Roma diyarında aşağılanan kişilermiş Araplar. O gün için Roma, İran, Sasan devletleri, dünyanın süper güçleri, daha girişmiş zengin ülkeler onlar, kalkınmış ülkeler o gün için yani Arapların oraya gelmeleri aşağılamış kişilere gidip bakılırmış. Bu defa Behire gibi ünlü kişinin bunları özel yemeğe davet etmesi buna tabi şaşırtıyor. Ebu Talep hayırlılar ne oldu diyor. Biz her zaman buraya geliyoruz. Bizi hiç çağırmamıştım. Tabi gelen bilmiyorum diyor. Behire özellikledir rica ediyor diyor. Sizi yeme davet ediyor. Bunun üzerine tabi Sevinerek, bunu bir şey olarak gör, görerek, Ebu Tavdülü peygamberimize Aleyhisselatü derine, Yavrum Muhammed diyor, sen diyor daha küçüksün 12 yaşında ama daha çocuk sayılırsın. Behira gibi bir kişinin yanında diyor, peki edebe uygun oturamazsın diyor, sen burada kal işlerinin başında, ben dönüşte sana bir şey getiririm oradan diyor bir amcasına hayır diyemez ya peki niye orada kalıyor Behira kapıda bunları karşılıyor her birinin şeye, yüzüne dikkate bakıyor işaretine bakıyor bakıyor Cık, hayır aldandım mı acaba ben diyor hiçbirinde o peygamber alametini göremiyor soruyor kimse kaldı arkasında orada hepiniz geldiniz mi ben Ebu Tarif, hepimiz geldik yani bir çocuk var. Onu da bıraktık. Onu da getirin diyor. Ebu Tarabi geri gidiyor, Peki O anda Behira yani Tarasık'a bakıyor. Bulut, aynı duruyormuş yine. Ebu Tarebi'i Peygamber'i alıp getirirken bakıyor buluta geliyor. Artık Behire'nin e, tabi sevinci artık şeye geliyor. Yani böyle bir manevi bir şey buldum diye o kadar seviniyor kendisi. Peygamberimiz'e bakıyor, yüzüne bakıyor, her şeye bakıyor. Aradığı alametleri onda buluyor. Diğerlerine tabutur oturur Hüsnü sonra diyor ki Peygamberimize, Ebu Taleb'e, gelin diyor, sizinle özel ben bir görüşeceğim diyor bunları. oluyor bunları. Şöyle Şöyleyecek Peygamberimize, isminle Muhammed. Ben diyor sana bir şeyler soracağım. Ama bana doğru cevap vereceğine dair diyor, Lat ile Uzza'yı yemin eder misin diyor. Yani iki meşhur put Mekke'de. Lat Uzza. Peygamber şöyle buyuruyor. Tabi daha çocuk. Ne olur bana Lat Uzza'dan bahsetme diyor. ben en kızım onlar diyor. Ben onu sevmiyorum diyor. Peygamber. Peki öyle seviyor. O zaman Allah'ım eder misin diyor. Allah'a sey bunu yemin ederim aslında ben işte. Yeminlad Peygamberimizden bazı sorular sormaya Yani uykusunu, uşusunu, busunu, şer sadr gibi böylece olan hep bunlara soruyor. Hep aldığı cevaplar kendisini tatmin ediyor. Eve talebe dönüyor. Bu senin neyin oluyor? E oğlum oluyor diyor. Şimdi olmadı. Neden? E bunun yeti olması lazım. Evet. Nesebin oğlum değil ama karışımın oğlu, benim yeğenim oluyor. Annesi olsa öldüğü için diyor, benim evimde kalıyor. Olduğum gibi ben bakıyorum. Şimdi oldu böyle diyor. Bir tek ricam daha vardı şimdi Ebu talebe. Bir de bunun diyor, sırtını açar mısın bana? Peygamberimiz tabii utanıyor, hayal ediyor. Ama Behire çok yalvarınca Peygamber de kıramıyor, sırtını. Arkasına tabi nübbet mühürü. Yani peygamberi mühürü. Şöyle. E, kuş mızısı kadar tam arkasında kalbinden mizasına geliyor. Beyhir onda görünce hatta o mühürü öpüyor. Beye Ebu talebe diyor, bu diyor işte benim diyor inancım, görüşüm, anlayabildiğim diyor. Son peygamber olacak bu işte bu diyor ağaşa. Bu diyor diye bu talebe, sakın diye Şam'a gitme diye bu talebeye. Şam'a gitme sakın diyor. Şam'da yahudi alimleri var. Onlar dikkat et de bunu görürlerse bunu belki tanıyabilirler diyor. Yahudiler ırççıdır diyor. Katı ırççı. Onlar da son peygamber geleceğini biliyorlar. Ama Yahudi ırkının olmasını bekliyorlar diyor. Böyle Arakladan bunun peygamber geleceğini görünce diyor, buna bir zarar me kalkışırlar. Evet, öldüremezler diyor. Bu Allah'ın korumasında ama diyor. Götürmeyiz Şam'a diyor, Ebu Talib'e. Ebu Talib peki diyor. Ve o kasabada, bu sırada Baldan pazarlığa satıyorlar. Elhamdülillah daha çok kâr elde ediyorlar daha kısa bir zamanda. Bu şekilde eee Peygamber Aleyhisselam'ın ilk yolculuğu bu olmuş oluyor Şam'a doğru. Bakın Şam'a giremek vazderi. Oradan geri döndüler. Peygamberimizin Aleyhisselatı Hazretleri'nin ikinci yolculuğu da 17 yaşındayken Yemen'e oldu. Yine amcası vardı Zübeyir bin Abdülmüttarabbi'ye. Onunla beraber e, Yemen'e asla gitti. Yine tabi yolda aynı şekilde buğutlar oldu, alametler oldu, şunlar bunlar oldu. Hatta Yemen'den bu o kafileye katan dönükere zaman Günlerce hep bu konuyu konuşmuşlar. Peynir konuyu konuşmuşlar kendileri de. Yani Allah-u gösteriyor bunları. Mekkemiş, Mekkemiş o zaman için gösteriyor. Bir altyapı imanın şihazını burada. Ama tabii nasibi olmayan gene olmuyor tabi. Peygamber Aleyhisselam'a tabardır. Genç delikanı olmuştu. Adı Muhammedül Emin oldu adı bakınız Mekke Mükerreme'de. Muhammedül Emin. Emin en emniyetli, güvenli, güvenilir. Yani her açıdan güvenilir anlamına geliyor. Yani isteye ona kızını teslim etsin, sen teslim etsin, yani güvenebilir. Parasını teslim etsin, güvenebilir. Yanında bir gizli sır söylesin, güvenebilir. O gün için Mekke diyorum, Mekke mükerreme. O gün için Mekke ne Mekke mükerreme? Cehalet dönemi muhtemel. şirk, küfür, karnı bir dönem. Ahlatsızlık. Zaten ahlak kelimesinin asrı o günün için Mekke mükerreme. İnsanlar alkolü, kumabaz, faiz, ezici, kırıcı, vurucu, çetecilik, gaspçılık, şirk küfür, yani kimsenin kimseye güvenmediği bir günde Mekke mükermede bütün Mekke'ler her bir ittifakla Peygamber'e bu his vermişler. Muhammed'ül Emin. Bir böyle bir kızı bir şey oldu mu peygamber'e herkese güveniyor varmış hastalarında. Ve yalnız tabi peygamber'in gençliğine çok zahmete geçti muhteremler. Amrası o zaman fakirli geldi amcasına. Ey e, tabii Mevlam dilesiyle Allah Teala bolup verdi, veredi. Demek ki peygamberimizin biraz garip dişmişti gerekiyor. Ey Gerekiyor böylece. Hatta çok zamanlar amresine koyunları gider peygamberimiz Koyun çoban yapardı, terah yapardı. Ve artık ondan sonra peygamberimizin bazı melekler görülmeye başladılar peygamberimize. Bu neden oluyor muhtemelenler? Ünsiyet deniyor buna. Yani peygamber görmeye bir alışkanlık haline gelmesi için. Birden mürpermesine korkmasın diye bazı daha küçük melekler bir nur şeklinde parlayıp bir temessül deniyor. Bir şekillenerek dedik, peygamberler görmeye başlıyorlardı. Önceleri melekler kenarda konuşuyorlar. Hz. Hatem'in Nebi birbirine. Hz. Hatem'in Nebi işte son peygamber var bu olacak. Son peygamber bu olacak diye. Sonra sıra millete peygamberimize silahlarına başladılar peygamberimize. Başladılar. Yine bu arada bazı dağlar, taşlar, ağaçlar peygamberimize silahlarına başladılar. Ve tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke Mükerreme'de sıkılıyor kalabalıkta. Kiminin ne konuşsun? Halk cehalet döneminde. Alkülük der. Ya kumardan bahsediyorlar. Nasıl bugün spordan, şundan bahsediliyorsa. O gün insanlar da ya kumardan, fuhuştan, şundan bundan bahsediyorlar. Ahlatsız bir toplumda. Peygamber onlara bir şey diyemiyor. Bilmiyor bir şey insan bilmem. Elinizdekine vahiy gelmedi. Daha bir şey bilmiyor. Ama peygamberimizin o temiz gönlü ki zaten şeyin karakan çıkarılmıştı, Peygamber o üstün ruhu onlara kabuller miye sıkılıyor, sıkılıyor. Genelde Peygamber'in dolaştığı yerler peki dışarılar. Böyle. Etrafı etrafa dolaşıyor. İşte o zaman arada bir melekler bazen görünüyorlar, silah veriyorlar, bazen taşlar silah veriyorlar. Peygamberine. Taben gele işte ürküyordu felsefeleri. Zamanla buna bunlara. O gün için Mekke Mükerreme'de bir erkek erginlik çağına erdi mi? Yani 12 yaşından sonra hele pek bekle kalmazlar eğlenmekte kolaydı o gün için orada. Tabi günümüz özel daire yok. Efendim beyaz ışığa yok. takım takılmışlar bunda yok o zaman işlerim tabi. Eylemekte kolaydı. Ne bir mehir vardı mehir. Mehir verecek kadar parası oldu mu sonra bugünkü gibi söz bir merasim, nişan bir merasim Efendim gelin alma merasim yoktu o zamanlar böyle şartlarda. Tamam istenirdi. Verildi mi? Nikahı yapılır hemen orada. Ondan sonra işte bir hafta olacağız. Alı getirdi evine. O kadar. Çok sadeydi eleme konuları. Öyleyken Peygamber Efendimiz'i evlenmedi. Davulsu edalmedi tabii husule böyle. Eliremedi, bekardı. Fakat evlenmemiş bekar iken adı Muhammedil Emin'di ama ne bir kıza bakmış ne bakabilmiş. Ne bir kadın bakabilmiş. Hatta bazı kadınlar Peygamberimizdeki nuru görerek ona aşık oldu bazı kadınlar. Ya Muhammed'ye kadar eş koştur koşturur halde Peygamberimiz hayal ederdi. Yüzde bir önüne bakardı. Kaça giderek Bu bu şekilde Allah'ın Resulü, Peygamber Aleyhisselam yaş 25'e artık geldi. Amrısı evinde yine. Evi yok. Cebinde parası yok. Cebinde parası yok. Evi diyor kendisinin. O dönemde Mekke-i Mükerreme'de meşhur bir kadın vardı. Hadice-i Tahire diye. Hadice-i Tahire. Bir tür şey, Hatice diyoruz ya. Aslı hı Hatice. Hatice-i Tahire. Tahire pak temiz anlamına geliyor. Bakın. Biri Muhammed-i Emin. Biri Hatice-i Tahire. Kader yazmış mı? Vakti geldiğince olacak bunlar. Hatice-i Tahire. Çeritimiz pak. O gün şimdi Mekke'ye mükerremede yani azı cemaatimiz utanmaz söylüyorum o gün işin. Öyle bir ahlaki şeklinde vardı ki Mekke'ye mükeremede. Çoğunun babası belli değil bak Bir kadınla 5-10 kişi yaşardı. Daha yaşarlardı. Sonra çocuk oldu mu? Kadın hangisini sevmişse çocuk senden derdi. Öyle oldu mu? Yani karamaşı bir nesil bulutu bile vardı. Böyle. O durumda Hatice-i tahir i Validemizle tertemiz kalmaktı. Dolu kendisi. Kolosu öldü. Evlenmişti. Kolosu öldü. O günü 3 yaşında 40 yaşındaydı kendisi de. Fakat adı hatice Tahire. Herkes onu biliyorlar. Tertemiz, pak kişi. Çok da zengin yoktu. Çok da zenginde malı vardı. Ama hazır mal yiyemiyordu ama. Ticaretten malını çalıştırıp daha kazanıyordu. O biçimde şey ticaret, Şam'da mal bitirmek. O güneşin böyle. Yani kervanla Şam'a adamlarını gönderiyordu. Oradan mal getirip satıyordu. Hatice-i Tahir'e Validemiz, Allah'ın razı olsun, onun özel bir yeri var muhtemelinde, onun kendisinin. Bir gece rüyasında güneş ya da ayın evinde doğduğunu görüyor. Gökten iniyor. Bir evatte güneş, evet ay. Bir güneş yokabilirmiş şu anda. Güneş'in gökten onun odasına indiğini kendi koyuna girdiğini görüyor güneş. Ama güneş mat. Ölen enerjik saçmay güneş. Güneş mat bir şekilde göte iniyor. Haçalımızın evine yatak odasına giriyor. Haçı valimizin koyuna giriyor güneşten. Sonra koltuk ağzından çıkıyor. Derken güneş normal güneş, doğal güneş haline alıyor. Işık enerjisi saçıyor. Oradan bütün aydınlatıyor. Haçı valimiz de uyanıyor ama bakıyor iyice terlemiş, kızarmış, yanmış. Bu ötesinde ruhsal hal almış kendisi. Yani rüyaya sadık olduğu için Rus'a hara olmuş. Çok etkilenmiş bundan. Etten kalmış. Kendi bunun yorumunu yapamayınca onun bir amcı oğlu vardı. Varaka bin Nefer denen kişi. O da cahiliye dönüm daha gençliğinde putlara tapılmamış, O gün için ince taraftar tar incelemiş. Allah'ın bir olduğunun inancına varmış kendisi. Kendi halinde böyle bir yolu bulmuş kendisi çok akıllıymış, görüşü güzelmiş. Ona gidiyor. Amcam oğlu, dinler misin beni? Hayrola? Ben bir rüya gördüm. Şöyle bakayım Hatice. Rüyamda işte güneş gökten indi. Benim yattığım odama girdi. Benim konuma girdi. Ama o anda güneş öyle mat'tı. Işık falan yoktu güneşte böyle Sonra benim koltuğumdan çıktı güneş. Birdenbire güneş, gerçek güneş haline döndü. Bütün dünyaya benim odamdan ışık aydınlattı dünyayı. Ben de uyandığım zamanlar iyice terlemişim, yanmışım, ruhsal bir halleri geldim. Hareketime gelemiyorum. Acaba ne bu? Korkulu bir şey mi bu acaba? Biraz tabii düşündü. Sonra şöyle buyurdu. O zaman çok yaşlanmıştı ama. Hatta gözü görmüyordu bile. Ya Hatice, Büşra'yı gelirdi. Sana müjde Hatice. İyiyim İryam, o güneş manevi güneştir. Ben okuduklarımı aldığıma göre, e, son peygamberimiz yaklaştı. On mekrede zuhur edecek. Ümit ediyorum ki, işte o güneş, o peygamberin malevi güneşi odur. Böyle diyor. Onunla evleneceksin. Ahir zaman son peygamberin eşi olacaksın. Ne mutlu sana işte. Ne mutlu sana. Yalnız evlendiğin zaman henüz de peygamber olmayacak ama. Se, evine gelecek. İlci gibi gelecek. Ve senin evinde yatak odandayken ona orada peygamber verilecek. Umarım ilk imaneden sen olursun. Oradan bütün aydınlatacak ondan sonra da. Ama ben de sağ olsam da ben de iman etsem dedi kendisi de. Hacı adamı tabi bunu yorumunu duyunca artık ayakları değmedi sevinçli evine gelirken. Uçuyor sanki havada. Peygamber işi olacak. Cennet ona bir haber olacak cennetten. En üst tabakaya ulaşacak kendisi. Değmiyorum. Evine geldi. Ama bir soruşağıdı var şimdi bunda. Bir kapalı bir nokta var bunda. Henüz de peygamber değil a peygamber değil, sonra peygamber olacak. E, o gün için hatice Tahir'e gibi bir kadın, akılda, hayata, iffette, malda, her açıdan, ahlakta, eşi az ender bir insanmış. Gerçekten az. Yani dört kadına bir kürü azdı her yüzünde. Öyle bir kadının kendisi. Tabi böyle bir kadın olunca, Talipleri çok. Her yerden teti geli kendisine. Dünüre gelenler, ricaya gelenler, işte filan kabul etmek istiyor, filan istiyor, filan istiyor. Bu arada dünle geliyorlar. Evet, o da duka istemiyor tek başına. Elenmek istiyor. Ama kimle elenecek? Birini günü kabul etmiyor. Son peygamber elenecek. Onu bulsa razı. Amirullah peygamber değişindi. Bir gün Eylül'ün tarasına çıkmış. Akşam üzeri. Güneş hafif hafif alçalıyor batmak üzere. O an tam bir alem başka alem olacağına batarken böyle seyretmek. O da güneşin batışına bakıyor. Uzatan dağlara filan bakıyor. Öyle bir hüzünleniyor. Bakıyor Eylül'ünden bir genç geçiyor. Dikkat ediyor, bakıyor. Bu diyor Muhammed'e emin olmasın bu. Bu olacak galiba. Şöyle bakıyor, bakıyor, bakıyor, bakıyor. Olsa olsa ancak bu olarak bir peygamber diyor. Bu olarak peygamber diyor. O anda da Hazatçı Validemizin Şam'a gidecek kervanı hazırlanma başlıyormuş da. Genelde çok zamanlar bazen ortak alırmış, ker orta alırmış bir kişiyi. Bazen parayla ile tutarmış, tutarmış kişi. Bir kafile başı olarak. Bunun üzerine işte Ebu Talip'ten Hazreti Atike var peki. onun aracılığıyla bunlar bunlarken tabi kadere bunların yazmış da bir yürürlüğe zahire konuşu kalmış. Nasıl mesela incir çekirdeğin özünde incirin kadere yazılı. Bir incir çekirdeğe bakınız. Kıcır bir şey. Böyle. Ama İncir ağacının kaderi onda yazılı, Tamam yani. kardeşler. Ne inciri olacak bak. Cinsi belli, rengi belli, ağacın şekli belli, budakları, yaprakları belirli verici. Kuvveten fili geçme buna. Bunun üzerine karar veriliyor. Haticevalemiz, Peygamber'in arşıları üzerine ortak olarak Şam'a gönemek istiyor. Diğer ortalıklarına. Şey. O anda Ebu Tarim tabi durumu iyi olsa bu iş olmayacak ama şimdi. Onun durumunda iyi olmaması, yani kader kişi var ya tabi zorluyor. Kabul ediliyor. Hatice Validemizin çok sadı bir kölesi vardı. Meysere isminde Erkek. Ona çok güvenilirdi. Gerçekten sadık kişiymiş kendisi. Ona da emir verdi. Senin görevin dedi. Yolcuk müddetince Muhammed'i devamlı gözete dedi. Bak. Yani kızıyor mu, bağırıp çağırıyor mu, daralıyor mu, e, ahlakı ne şekilde yaşandısını bunlara gözete. Kervan hazırlandı. O gün için Mekke'ye mükermeden kervan çıkıyor zamanlar Osman'da hac uğurlaması yapılıyor bir heyecan oluyor. Onda ölü olurmuş böyle. Halk toplanıyorlar, özellikle yakınları toplanıyorlar ve kervan uğurlanıyor. Günüş tabi ola çıkılıyor. Hava sıcak. Zaten yazın şama giderdi. Kışın yeme ye giderlerdi onlar. Yaz mevsimi de hava aşırı sıcak. Bu meşlere deren kişi haçamızın özel kölesi hep gözetiyor, şuna bakıyor Peygamberimize ilk dikkatini çeken Peygamberimizin hiç sıcakta etkilenmemesi, terlememesi, üzerine kızarıp karamaması böyle. Dikkate bakıyor Peygamberin başlığında o da küçük buldu görüyor, şemsiye gibi, beyaz buldu ama. Bulu da bakıyor, kervan güzel yanına eğilsin, büksün. Musa bunu takip ediyor. Buraya bir not ediyor kafasına. Bunu bir gördüm diyor. Bir zaman gidiyorlar. Peygamber önde. Haber geliyor. Ya Muhammed, senin kafile kendisi. Haber geliyor. Ya Muhammed, iki deve hastalandı. Ayakları tutulmuş iki devenin. Develer yürüyememiş, çökmüşekler develer. Ayak tutmuş develerin yürümeyen develer. Dediler, ya Muhammed, biz de dediler, yaptık, işte masaj yaptık, o odur, şunu bunu yaptı, o gün için ne yapılıyorsa biz de gerekeni yaptık ama develer ayağa kalkamıyor diye ayağına basamıyor onlar. Ne yapalım bunlar acaba? Keselim mi? Ne yapalım bunlar acaba? Peygamber'e bakıyorum bir de geldi, in devesten hastalığı, develere baktı, develer çok sevimli gelip Peygamberimize. Sevdi develeri, mübarek eliyle, peygamberimiz, Devamaktan böyle bir sıvazlayınca hemen devamaktan. Zaten peygamberimizin iki mucize vardır mucize. O gün işte bunlar irasa deniyor bunlara. Mucizeyi harici mucizeyi dahiliye mucizeyi zatiye. Mucizeyi zatiye peygamberimizin kendi bedeni zati mucize. Her şeyi. Yani tükürü bir şey sürsün, iyileştirir. Mesela Hayber Cenge başı sabah Hasan'ın gözleri çok aşırı ağrıyor, ağrıyor gözleri. Çadıra kapanmış, açamıyor, çıkamadı bile. İhtimae gelemedi bile. Peygamber sordu, "Ali nerede?" "Ya Resulallah, gözleri aşırı ağrıyor. Hiç başını kaldıramıyor, çaltıyor başı da getirememak." İki şigiller kona geldiler, getirirler. Mübarek parmağanla ta aldı. Has gören bir sürü değil, bir şey kalmayacak. Yani Peygamberimizin bir bedeni mucize-i zatiye deniyor Yani nefesi, dokunması mucize. İşte orada Aleyhisselam Hazretleri Tabu İrhaso döneminde o anda mübarek eliyle o develerin ayağını sıvazlayınca ayaklarını hiç deva kalkıverdi. Zinde develer. Öbürüne geçiş develer bunu da kafasını not etti. Bu şekilde daha o da o tabi uzun mesafe, mesafe. Yine kafile önceki yerine yani Busra kasabasına geldiler. Şam'ın güneyinde. Yine aynı ağacın altına kondular. Aynı Kondular. Ağaç bu mi? Ağaç. Yine içeride ama. O önceki rahip Behire ölmüş daha önceden. O Peygamber'i göre yetişemedi peygamberlerine. Onun yerine talebesi Nasura oraya gelişmiş. O da onun talebesi. O da zühtekva sahibiymiş. İbat-ı o da. Ona da tabi Üstad-ı Behire tarif etmiş peygamberin mülkeden geleceğini. O da her zaman gözlemleki kafilesini. O günden Nasr'a yine bakıyor bir kafire geliyor. Onu gözüyor. O da bulutu görmüş. Bulutu görüyor. İlk alamet bu tabi. Ağaç koyuyorlar. kuraş ağaç yeşiriyor. Onu da görüyor. Nasr'a bundan evine şeyine manastırına? Kendisi geldi oraya. Kendisi geldi oraya. Ee, daha önce meclislerle konuşuyorlarmış. Tanıştılan meclislerle. Meclislerle gidici söyledi bu sefer sonra telhemi göstererek, işte bak bunu iyi beleyiniz benim dedi, yüzde yüz tahminim, keşfim, anlayabildiğim, budur Hatim'in Enbiya, diye söyledi. Tabi öncelikle bilmiyor ki ama, bunu söyledi. Ve, o da aynı şeyi söyledi, mesleğe, Şam'a gitmeyin, Şam'a gitmeyin. Oradaki Yahudu alimleri, bunu tanırırlar, dedi. Yahudiler katı ırççı. Onların dinleri yahudileşmiş. Yahudiler eşitlemiş olan dinleri, yahudileşmiş olan dinleri. Olma başlı tanımazlar dedi. Bunu kalkarlar dedi. Yine orada mallar, pazara satıldı. Fakat her zamankinden çok daha fazla kar edildi. Şimdi tabi tekrar dönüş başladı şimdi Mekke'ye mükerremeye. Ve önce haber gitti. Hatice Validemiz, yandaki de carisi kız, kadın olmak üzere tarafa çıkmış. Gelen kafileyi gözlüyor. Amacı tabi mal kar değil de e, peygamberimizin durumu öğrenmek istiyor. Çünkü biliyorsun bir kişinin durumu nasıl belli olur? Ya yolcu yaparsın ya komşuluk yaparsın. Muhtemelenler böyle. Böyle bir yolu. Şey bir insan görün zaman iyi görünebilir ama yolcu uzun bir zaman o zaman belli olur. İşte Hatice-i Tahire validemizde böylece akıllı olduğu için böyle bir da deneme yapıyor. Bilhassa o mümkün çöl yolculuğunda insan tabi zamanda ekmeni yemiyor, suyunu içemiyor, uykusunu yiyemiyor, güneşle yanıyor. Yani sinirse bütün bozuluyor. Her şey o bozuluyor. Hacı Validemiş'in kervan gelişini tarafa çıkmış, gözlüyor. İki sonra kervan yavaşça geliyorlar. Bakıyor, iki tane kuş yan yana beraber geliyorlar, kafir üzerinde. Dikkatle bakıyor, kafir nereye dönsün? iki kuşta. Onlar abi bunu böyle gösteriyor. İki melek kuş dikline girmişler, Açmışlar kanatlarını, büyük kanat açmışlar. Kuş şeklinde ama kanat açmışlar. Peygamber'in baş başlığında onu gölgülü iki melek. Hem onu koruma altına Peygamber Peygamber'e. Hacı Tahire Validemiz bunu görünce tabi daha duygulanıyor. İki kuş hiç ayrılmadan hapışık pışık gibi gelip vereni. Sonra tabi kervan geliyor. Karşılamaya tabi gelenler, yani hacı karşılama toplumları gibi Öyle bir nevi merasim tabi oluyor. Ağlayan, sızlayan, sıradan oluyor. Derken mesre geliyor, durumu anlatıyor kendisine. Art tabi kararı kalmıyor artık. Bu son peygamberdir diye. Hem debelerin sıvazaması, gölgenin gelmesi, kuşu görmesi, bir de o rahip Nasura'nın da sözleri üzerine... Artık hiçbir artık şüphesi, kuşkusu kalmıyor. Budur Ağrı'dan peygamber kararını veriyor. Hesap tabi görülüyor. Musülen görülüyor. Bunun üzerine Hatice Validemiz Hazreti Atike, peygamber halası oluyor. Onu evine çağırıyor, onunla konuşuyorlar. İşte ben şekilde bu şekilde yeğenize istiyorum. Siz isterseniz bu şekilde. Tabii arada bir yaş farkı vardı. Peygamber 25 yaşında, Hatice valide 40 yaşındaydı. dolu tabi kendisi de. Yalnız o gün için Hatice Validemizin kadındığı kişiliği yani her gençliği açtan tipteymiş insan böyle. O durumdaymış böyle. Aklı, güzelliği, temizliği, ahlakı, e, cömertliği, el açıklığı, iyilikseverliği ve çok aşırı zenginliğiyle yani kendisi padişahlar bir tipte imiş kendisi. Tabi Hatice Validemiz buna çok seviniyor. Gelip bir abi konuşayım diyor. Ebu Talibe geldi. Böyle bu şey böylece dedi. Ve tabi konuşuldu. Hemen karar verildi evlenmelerine. Hacımız evinde bir nikah ziyafeti verildi orada. Ebu Talip, peygamber tarafından, o da amcaoğlu Varaka bin Neyfel, onun adına vekili olarak, nikah akdelili, nikah akdelili orada ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, elhamdülillah muhteremler, bir yuvaya, bir aileye kavuştuğu yetimliği orada bitti artık. Ve ne kadar amcızı tabi sevse de, bir amca elinde, yenge elinde, hiç yetkisi yok ama kendisini. Önüne sofra çıkarılırsa yiyecek. Ben bunu istemiyorum diyemeyecek. Diye Açıda sabit edecek. Tabi evde hiçbir yetkisi yok. Elhamdülillah bu şekilde Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nde o maddi çilesi bitti. Gittiğim dönem artık kapandı. Onda elhamdülillah bir yuvası oldu. Hem de hatice Tahire validemizin ki Vekke'nin en ünlü evlerine biri, evi de. Elhamdülillah varlık, bolluk et içerisinde. İşte Mevlam bu şekilde peygamberimizi dünyada bir an için dardan bolluğa kavuşmaya yansıtır. Hatice Validemiz demek ki peygamberimizi o dönemde muhtemelenler. Onu Rab böyle dilemiş Hatice Validemiz'e. 25 sene beraber kaldılar. 25 sene beraber yaşadılar. Bu 25 yıl içerisinde hatta bir defa peygamberimize hayır olmaz dememiş hiç. Bakın o 25 yılda tabi o da insan. O da kadın, o da insan tabii Bir daraldı olabilir, sıkıldı olabilir, ne olabilir. Fakat bu çelik asılın zamanda bir defa peygamberimize hayır olmaz dememiş. Ya Hatice, böyle yapalım mı? Peki ama barışa. ne yapalım kardeşe? Peygamberimize biraz hüzünlü görsün onu ilgilenirmiş, İşini bırakılmış. Muhammed ne oldu? Niye can sıkıldı? Bir kalbimi kırdı senin barışa. Yani peygamberimize hem bir ana şefkati bir abla himayesi koruması bir eş sevgisi, arkadaşlık vermesi, artık Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yalnızlığından kurtuldu onun yanına. Onunla uyum sağlandı. Suralım Uyum sağlandı. Eve yuvasına gelir zamanlar, hemen çıkar kapıdan karşılar. O kadar saygı yapardı, sevgi yapardı. Neyse hemen hazırlardı, gönlünü alırdı, onu hep ilgilendi kendisiyle. O anda peygamberimiz kendisinin daha peygamberine tanıyan bilmiyor peygamberimiz. Ama Hatice validemiz bu mutlaka peygamber olacak diyor. Rüyasını söylemeyen peygamberimiz. Onun içine saklıyor. Saklıyor kendisine. Tabi bu kendisine bekliyor tabi kendisinde. Bu şekilde bir adı şerif var ama adı şerif uzun da özdeyim inşallah cemaatimiz... Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor muhtemelenler. Ayşe'den buyuruyor. Ben diyor peygamberimizin hanımların hiçbirisini kıskanmadım. Yalnız diyor Hatice'yi kıskandım diyor. Hatice'yi kıskandım gibi diğerlerini kıskanmadım diyor. Halbuki ben diyor Hatice'yi görmedim diyor. Çok küçük o zamanlar Mekke'de. vefatında. Ben diye Hatice'yi görmedim diyor. Onu görmedim ama diyor... ...Peygamberimiz... ...hep ondan bahsederdi. Aklımda. Peygamberimiz hep ondan bahsederdi. Ondan bahsederdi. Ona karşı benim kıssanışığım vardı. Bir gün dayanamadım diyor... ...dayanamadım diyor... Yani Biraz da kızmadı diyor... ...kıssanışığım, damarım biraz kuvvete geldi. Dedim ki diyor... ...ya Allah ...hep Hatice, Hatice diyorsun... Dünyada başka kadın yok ondan başka. Diye demişler ya Ayşe, el kadın çakama, o en dar günümde ben arkadaş oldu. Böyle. Fakirdim, onun malları buldu buldu. Yuvam yoktu, onun yuvasına gitti. O benim her şeyini buldu. Her şeyi gözlerdi. Benim şöyle şöyle şöyle sayı durumlarını. Yine bu arada ki adı Şerife şöyle bir rivayet geliyor. Bir gün bir kadın Peygamberimizin ya odasına girecek, Haz Aşağılarımız orada bizim istiyor, biz İzin zaten. Peygamber bakıyor, bu hale diyor, hale, hale, kaç adamı kız kardeşiyle not ederler. sesleri. müstezleri, aynı müstezim bu Hazlı hale Medine münevere de, yarısı Allah eve girebilmeyim diye izin isteyince Peygamberin heyecanlıyor. Peygamber çok duygulanıyor. Ya Ayşe, bu hale bu. Bu Hatice'nin kız kardeşi bu. O kadar şeyim muhtemelen. Yani sesini duyunca bile seviniyor. İnşallah ileride İslam'ın kabul Meclis konusu inşallah hafta yüce inşallah. yani şunu söyleyeyim muhtemelen cemaatimiz. Ceb-i Alaslan'a Ayşe çok severdi. Hatice çok severdi. Cebrail selam geldi. Dedi ki: "Ya Muhammed." Hatice bir tabakla geliyor baktı Şerif Beyli'li. Hatice'ye Rabbimiz selamını söyle bak." dedi. Bak. yani bu anlaşılmaz zor bir anlaşılacak bakınız. Cebrail selam diyor peygambere bakınız. "Ya Muhammed, Hatice'ye söyle. Allah selam söylüyor." Bak. Allah'ın selamı rahmet arttırması. Ona benden de selam söyle. Cebrail Selam'a ona benden de selam söyle. Onu çok seviyorum. Hatice-i Kübra -i -i ama tabi ilk Müslüman için kendisi. Peygamber döndü. Ya Hatice, bak burada Cebrail burada var. görmüyor. Allah sana selam söylüyor bak. Cebrail sana selam söylüyor. Tabi ne olmaz ya ne gibi hal oldu anda acaba öyle. Özel ilahi selam. Cebrail aleyhisselamın gelmesi. Selam bakın şöyle aldım. Bak selamı almasın nasıl ondan bunu bildi yani, o durumda. Öyle bir makam kendisi. Allahü selam. Eminü selam bakınız. Allahu selam. Selam Allah'tır. Bunun esmasına da selam. Yani Allah'a selam olsun demez abi ya. Haşa Allah kim etkileyebilir ki? selamet olsun demek Allahu selam Allah selamdır. Ozan selamette ve min Hü selam ancak ondan meslamet gelir ve ala cibüyle selam dedi. Cevbe selam olsun bak ona selam olsun. Evet, Cevbe ona ihtiyacı var selam aldı. İhtiyacı var. bir daha da cemaatimiz peygamberimizin bir olayı daha inşallah anıltan bugün inşallah nasip olsa Kabe-i Muazzama'nın yıkılıp yerinde yapılması olay oldu henüz peygamberimiz peygamber değildi 35 yaşındayken peygamberimiz anısı Hz haz İbrahim'in yaptığı Kabe-i Muazzama tabi binler yıl geçti Kabe'nin bulunduğu yerde vadi deniyor. Yani tepe, arasında. Bazen çok kuvvetli yağmur yağdı mı sel gelebiliyor. Bir de Kabe'nin yapısı o zaman için kapısı yerden de kapısı. Su içeri giriyordu. Dıştan, içeriden Kabe temellerini harap ediyordu. O zaman tabi harç değil de çamurdan de, harcı çamurdu da taş çamurdandı. Şimdi bakıyor o günün Mekke müşrikleri. Evet, müşrikler ama Kabe'nin kutsallığını biliyorlar ama. Dede'den gelme, İsmaristan gelme, bir inançla Kabe'nin kutsallığını biliyorlar. Kabe'yi tahap ediyorlar. Gerçeği çıplak yapıyordu ama ama Kabe saygıları var. Onun kutsallığını kabul ediyorlar. Bir de özellikle fil olayından sonra artık Kabe'nin ne olduğunu hep inandı artık. Bu Rabbimizin bina beyti. Bunlar ki dokunamaz diye bunu bildiler. Şimdi Kabe'ye baktılar ki tamirle olmayacak. O kadar harap olmuş. Yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Bu arada keresi de lazım olacak kendilerine. Üzerine şuna bu herfine lazım olacak kendilerine. Mekke'ye mükemmelde keresli hiç olmaz Mekke'ye mükemmelde. Ağaç yok şimdi galiba. Kurma da olmuyor arada. Acaba ne yapalım? Almaya parlıyor kendilerinin. Ama Rabbim dilediğini yapıyor mu muhtemelen. Estağfirullah. Fe'alün lima yürid. Allah bile o muhtemelen. Fe'alün lima yürid. Allah ne dilerse onu yapabilir. Kim şunu şey engel olamıyor bence. Her şey boyun eğiyor Aldan takdirine. O gün Habes Nijashi ise yani bir gemiye yüklemiş. Ama keresler temizlenmiş, nakışlanmış, o gün için delerilmiş keseler, boyla kesilmiş. Nereye gidecek bunlar? Antakya'ya, Antakya'ya. Hristiyan dininde Antakya kutsal bir Antakya. Onun ayrı bir yeri vardı Antakya'nın vardır. O gün Hristiyanlardı. Habeş İmparatoru Antakya'da özel kendi adına bir ikilisi yapılsın diye özel gemi tutmuş. Gereken her şeyi içine koymuş. Ustaların da içine koymuş. Bir de baştan biri emir tayin ediyor. Para onu teslim ediyor. Beş olacak. Habeşler kalkıyor gemi. Bir fırtına tabii bir dalga geliyor. Gemi batıyor, parçalanıyor Üzerindekiler her biri kalaslara yapışıp kurtuluyorlar. Gelen dalga fırtına bunları Mekke doğru, yani Cidde doğru Nusuf'a. Cidde doğru sürüküyor bunları ve bunların Cidde kıyılarında karaya vuruyor şimdi bunlar. Bu den Arap'tan Mekke'ye hemen oraya gidiyorlar. Bakıyorlar ki, onlar kereselere toplanmışlar denizden, bir yere yığılmışlar. haba bana Şuban'a metin yazmışlar, ona cevap bekliyorlar. ne yapalım? Yani gemi gönderecek ne yapacak diye. Şimdi gidiyor bunlar, diyorlar ki bunlar, bizim cevapta diyorlar, Beytullah'ımız var, Allah'ın beydi var, Kabe-i var, çok harap. Bunu yapmamız gerekiyor, bize bunu satar mısınız kereselere? E salam diyorlar, emir bekliyor diyorlar. Bu zelim imparator bun durumu bildiriyorlar. Veya dilim işlemi yapanlar. Hürşidli o gün işte razı oluyor, onlara bedava verin onlara diyor. Bedava verin diye, onlara bunlara veriyorlar. Bunlara mekimiklerimi getirildi. Şimdi kabe yıkacaklar, yeni başlı yapacaklar. Kabe bir dört duvarı var. Dört meşhur kabile vardı. Haşimler, benim avsümü Mahzun kabilesi, yedört kabile vardı, meşhur kabile. Her kabile bir duvarını yıkacak ve yapacak. Bunu taksim ettiler. Karar verdiler. İşte yarın sayışa başlayalım dediler. Her kabile'den gençler seçildi, çarşık kişi seçildi her kabile'den. Ellerine kazmasını küvene alan Kabe'ne geldiler. Toplandılar şimdi oraya. Toplandılar ama Şimdi nasıl Kabe'yi kim vuracak? Kazmayı korkuyorlar şimdi. Şimdi Kabe kutsal bir yer tabi. Acaba çarpılır mıyız? E, fil olayını da gördüler. Kabe'ye kasten kötü niyette gelen fil oluştu. Harap oldu. Helak oldu. Birisi kalmadı Onu da gözleri gördüler. Şimdi titriyor korkuyorlar. Hadi başlayalım işte. Sen baştan başlayalım. Kimse başlayamıyorlar. Şimdi bunlar. Kabe'ye kazmanı korkuyorlar tabi. Yıkacaklar önceden önce. önce. Aldılar. O da şey yapamadılar. Üç gün bir şey yapamadılar. Şimdi dördüncü gün toplandılar yine sabahtan. Nasıl yapalım? E bunun yıkılması lazım. Bu tamir mümkün değil bunun. Çok araba olmuş. Nasıl nasıl yapalım? İçten biri çıktı. Benim masum kabilesinden Ferit bin Mubire. Kendisi daha yaşlıydı o kabilesi. Yedi. Ebrucan'ın dayısı oluyor kendisi. Dedi ki, önce ben çıkayım dedi, duvarın üstüne çıkayım, yani Kabe'sine çıkayım, yukarıdan başarışını çökmeye, ben çıkayım bakayım, biraz kadar buraya bakayım dedi böyle. Eğer çarptırsa, bana bir şey olursa dedi, hiç ama kurtulursun bana dedi böyle. Şimdi oturdular böyle, artık nefes kesildi, ona bakıyorlar. Ve'yid bin Mughire, çok kendisi de, aldı kazmasını duvara çıktı. Ey bu Kabe'nin Rabbi, bizim niyetimiz halis. Biz bunu yapmak istiyoruz. Ne olur bize, çarpma bize. Diye şöyle bir kazıma vurdu. Birkaç tane taşı devirdi. Ama titriyor kendisi ama. Ahşen'i bıraktı artık. Ahşen'i bıraktı. Hadi bak ben vurdum, girin bakalım. Dediler ki, bu gece bekleyin bakalım dediler. Eğer sana bu gece bir şey olmazsa, yarın da bir şey yapar dediler bu seyrederle Yine girişlemeden tabi bunlar. Dağıldılar. Baklar sabah oldu. Gibi sabah sağlam. Duymuş, bir şey olmamışlar. Bu zaman tabi korkmadılar. Her kabile bir duvara yıkma başladılar. Yık yıktılar. temele indiler. Epey temelle kazılar, Altında yeşil kaya çıktı. Bak, Altında yeşil büyük kaya çıkmış. Bu kayayı da kıralım dediler. dediler. Bir de kıramadılar bunu. Bu üzerine mallara kaldıran bakan dediler, kaldırman çalıştılar, belki sallandı. Defterim o bence. okaya bırakıldı. Onun üzerine her kabile kendi duvarını örmeye başladılar. İş normal gidiyor. Yani rahatla huzurla şimdi iş normal gidiyor ama içgene çatallaştı. Meşhur taşla biliyorsun ya. Hazır i Esrat taşı var. Onun hizasına gelince, oraya gelir şimdi, bu cennet taşı biliyorlar. Kutsal taş biliyorlar. Bunu işte yerine kim koyacak? Tam da köşede şimdi böyle. Yani doba ortadan dişti bu? İki şeyin arasında. Tam köşede şimdi orada. Şimdi her kabile, hayır diyor, bizim hakkımız diyorlar şimdi böyle. İş bırakıldı, oturdular. İşte her kabile, Kendisini övüyor. Bir zaman layıkız diye. İşte bizim babamın şey övüyorlar. Karar verilmezler. İnşaat durdu. Birkaç gün devam etti. Artık iş tartışmaya, ilişmeye, kakışmaya, kavgaya, hatta eller kılacak kadar gitti. Dört kabile. Bir de bunlar. Biz yapacağız zaten. Kuzeyfe'de biri vardı. Abdül Talbi'nin dayısıymış kendisi aslında. Çok yaşlı. Çok yaşlı. Cemaat durma bakalım. Ehli, Ehli kureş dururlar. Eğer eller kılıcı uzanırsa bunun sonu gelmez dedi. Bu kan devam eder gider. Allah'ın beyti de kalır. Bu da yapılmaz. Gençler ölür. Ana bu ağla verir. İçlik bunu bırakmayalım. Peki ne yapalım şimdi? Çok size gerilmiş. Beni ve kapısını gösterdi. Birkaç kapı oraya girer oraya. Beni şeybe kapısını gösteriyor. Bakın dedi kuleşler. Dedi Şu andaydı bu kapıdan ilk olarak kim girerse girsin. Bir an önce kim girer. Onu hakem kabul edelim mi? Edelim dediler. Onu hakem kabul edelim. O hang kabile koysun derse koyacak bunu. Tamam mı? Tamam. Kılıçlar kırına konuldu. Herkes böyle rahatladılar otururlar. Şimdi bakıyorlar ki acaba kim gelecek şimdi orada şimdi. Kim gelecek? Kim geldi muhteremler? Muhammed Emin geldi. Baktılar kim o gelen? Muhammed Emin. Hepsi bunlar razı olan arasında. Çünkü o hak yemez, taht tutmaz böyle. Güvenilir. Herkes sevindiler böyle. Kimseye bir tas kalmadı. Peygamber geldi. Gelince yağmola da gel bakın buraya. Ha bilmiyor durumu. Ne var? Durum böyle böyle. İş buraya geldi. Elleri kıyacaklar uzandı. Biz karar veremedik. Bu mübarek cehennet taşlığını yerine kim koysun? Hangi kable koysun? Peygamber şu an baktı baktı. Çıkardı. Önceki çıkardı böyle. Ne üzerindeki giydi. üzerinden çıkardı. Yere serdi onu. Tere serdi. Mübarek cehennet taşını elli alıp üzerine ortada koydu. Şimdi her kabreden bir kişi seçilmiş dedi. Tutsun bir taraf tutsun. Bakalım. Şimdi dört kabreden bir kişi seçildi. Her bir taraf tuttu. Her taraf tuttular. Her kitabı sevinçli için. Tam eşit adalet aldı. Kimse bir şey olmadı. Taş kaldırıp kaldırıldı. Duvarın köşesine kadar getirildi. Tevhid-i tut eliyle taş koydu. Tamam mı? Allah sana uzun. Birbirine sağol, ağlaştılar bu şekilde. Elhamdülillah muhtemelenler Kavya boş oldu. İnşallah Hafta terabihini nasıl verirse, izin verirse muhtemelen inşallah olursa inşallah peygamberimizin Peygamber'e döneme geçiş süreci en zor bu mu En zor bu kardeşler. Yani bir evliyanın bile evliyala geçiş süreci çok ama çok zor. Böyle. Okul kitapları evliya hikayelerin önünde Şöyle kirameti, böyle kirameti. Güzel, tatlı. Ama oraya nasıl geçiş yaptı? Ne sarsıldı. İnşallah hafta işte okun inşallah. Lillahi teneffatiha. İyi günler. baş ağrısı olacak. Bu konuda arkadaşlarla paylaşacağım. Neyse abi azıcık şey yapalım. Gel. Allah'a şükür. <gülüyor> завтра по на утро завтра в 18:00 зайти для разговора